açıkte Kainat, bugün 31 Mart Salı, yıl 2020, ay 3, gün 91, Kasım 145, 1441 Hicri, Şaban 7, 1436 Rumi, Mart 18. Günün Tarihi, 3 yıl önce bugün, yani 31 Mart 2017'de, sinema sanatçısı Halit Akçatepe, 79 yaşında kalbine yenik düşerek yaşama veda etmişti. 528 yıl önce bugün 31 Mart 1492'de Kraliçe Isabella Elhamra Hamra fermanıyla 150 bin Müslümana ve Yahudi tebaasına ya Hristiyanlığı kabul etmelerini ya da ülkeyi terk etmelerini söyledi. Büyük Saatli Marif Takvimi ya yelmeden kon teveen zaman, mağac gannina ve mağac şeyina ve Yeah, yeah, باليها ما Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra evden yayın yapıyorum. Özdeş Özbay o da evinden yayın yapıyor. Robert Ayar var stüdyoda ve Andrei Gritsku da bize destek oluyor stüdyolarımızda. Günaydın. Günaydın. Açılışta çaldığımız parça aslında 2011 yılından. Kahire'de meydanlarından gelen Ey Meydan adlı şarkı Kayroki Ayda e, El Eyubide e, featuring dedikleri yani onu da e, Kayroki grubu Ayda El de sunuyordu. Ya El Meydan, Ya El Medan ya da Ya El, el mey, Meydan bunca zamandır neredeydin seninle şarkı söyledik, ümitlendik, korkularımızla savaştık, dua ettik. Tek yumruk olduk gece gündüz. Seninle hiçbir şey imkansız değil. Bizi özgürlüğün sesi birleştirdi. Hayatlarımız anlam kazandı. Geri dönmek yok. Sesimiz duyuluyor. Hayal kurmak yasak değil artık diye devam eden. Meydan hakkı söylüyor. Zalime her zaman hayır diyor. Meydan bir dalga gibidir. Kimi içindedir. Kimi büyüsüyle büyülenir onun. Kimisi ise dışındadır. Der ki bu bir kargaşadır. Fakat ameller yazılmaktadır diye e, ey meydan bunca zaman neredeydin fikirlerimiz gücümüzdür ve birlikteliğimiz silahımız diyor. Bu e, ta, ünlü tahrir meydanıyla ilgili yapılmış özgürlük meydanıyla e, onu işgal eden yüz binlerce kişinin şarkısıydı. Biz bunu ama bir başka olay için Galeano'nun bahsedeceği bir başka olay için çaldık. Şimdi Eduardo Galeano'ya dönelim. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Doğruya. 1951 yılında Kahire'de 1500 kadın Parlamento'yu işgal etti. Saatlerce orada kaldılar ve çıkarılmalarının bir yolu yoktu. Parlamento'nun bir yalandan ibaret olduğunu çünkü halkın yarısının seçme ve seçilme hakkından mahrum olduğunu haykırıyorlardı. Göğün temsilcileri olan dini liderlerin yanıtıysa gökten bile duyuldu. Oy kullanmak kadını alçaltır ve doğaya aykırıdır. Ulusalcı liderler ve ulusun temsilcileri, kadınların oy kullanmasını destekleyenleri vatana ihanetle suçladılar. Oy kullanma hakkını elde etmek için epey mücadele ettiler ama en sonunda amaçlarına ulaştılar. Bu Nil'in Kızları Birliği'nin başarılarından biri oldu. Fakat hükümet bu birliğin siyasi bir partiye dönüşmesine izin vermedi ve hareketin sembolü konumundaki Doria Şefik'i ev hapsine mahkum etti. Aslında bunda hiçbir tuhaflık yoktu. Neredeyse bütün Mısırlı kadınlar zaten ev hapsine mahkûmdu. Babanın ya da kocanın izni olmadan bir adım bile atamıyorlardı ve birçoğu evden sadece üç vesileyle çıkıyordu. Mekke'ye gitmek için kendi düğününe gitmek için ve kendi cenazesine gitmek için Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık. Evet tarihte bugüne bakalım şimdi de Özdeş. 1889 yılında bugün Paris'te 1789 Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümü için Gustave Eiffel tarafından Eiffel Kulesi açılmış. 1961'de bugünse Akıl Hastası Ressamlar Sergisi Bakırköy Akıl Hastanesi'nde açılmış. Çok keyifli olmuştur eminim. Evet, 1936 yılında bugün faşist İtalya'nın işgal ettiği Habeşistan'da, yani bugünkü Etiyopya, May-Seu çatışması yaşandı. Faşist İtalya Ekim 1935'te Habeşistan'ın işgale başlamıştı ve 31 Mart'ta Habeşistan birlikleri son 40 bin kişilik kuvvetiyle İtalyan işgalcilere karşı saldırıya geçti ancak saldırı başarılı olamadı. 1941 yılında işgal sona erene kadar faşist rejim Habeşistan'da yaklaşık 760 bin kişinin ölümüne neden oldu. Nazım Hikmet'in Tarantababu'ya Mektuplar adlı eseri bu işgali anlatır. Buradan da aslında minik bir e, mısra mı diyelim bölüm var ama Ömer Bey okumak ister misiniz? Okuyalım. Yani eser aslında İtalya'ya resim öğrenmek, resim, ressam olmak için gelen... Habeşistanlı Etiyopyalı bir delikanlının karısına yazdığı mektuplardan oluşuyor. Taranta Babu'ya mektuplar diye. Kısa bir bölümü okumaya çalışalım. Mussolini çok konuşuyor Taranta Babu. Tek başına yapayalnız karanlıklara bırakılmış bir çocuk gibi. Bağıra bağıra kendi sesiyle uyanarak korkuyla tutuşup korkuyla yanarak durup Dinlenmeden konuşuyor. Mussolini çok konuşuyor bu Çok korktuğu için çok konuşuyor. buya mektuplar adlı eseride işte bu işgali anlatıyor. Bu arada tarihte bugün de bir de önemli bir başka olay var. Çok e, can yakıcı birçok olayı burada anmaya çalışıyoruz. Onlardan en önemli. Vahim olanlarından bir tanesi de 2008 yılında 31 Mart'ta Kocaeli'de gerçekleşmişti Türkiye'de Giuseppina Pasqualino di Marineo ya da çok daha iyi bilinen adıyla Pippa Baka İtalyan sanatçı ve aktivist Kocaeli'de öldürülmüştü. Pippa Baka sanatçı arkadaşı Silvia Moro ile beraber Barış Gelini adıyla dünya barışı için düzenledikleri ve 8 Mart 2008'de Tam Milano'dan başlayıp Slovenya'yı, Hırvatistan'ı, Bosna'yı, Bulgaristan'ı, Türkiye'yi, Suriye'yi, Lübnan'ı, İsrail'i ve Filistin'i kapsayan bir güzergahtan yani dokuz ülkeyi orada Tel Aviv'de, İsrail'de noktalanması planlanan bir yolculuk, bir happening dedikleri bir sanat olayı gerçekleştiriyor ama bir aktivizmin doruk noktalarından biri sanatla aktivizmi birleştiren bir şey. Fakat maalesef tarihin en büyük trajedilerinden biri. Habis bir olay sonucunda Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı Köyü yakınlarında Ballıkayalar mevkiinde yani otostop yapıyor aslında. Amacı zaten barış bayrağını dalgalandırmak. Onun için üzerinde beyaz gelinlik var zaten. Ama arabasına aldığı kadını tecavüze uğratan ve ondan sonra da boğularak öldüren bir Türkiye'den birisi çıkıyor. Bakka ve arkadaşı Nisan ayı ortalarında 2008'de Kudüs'e ulaşmayı planlıyorlardı. Ama bu maalesef Mart'ta, Mart sonunda burada dünyanın en büyük trajedilerinden biriyle sona eriyor. Yolculuğun başında hatta internet sitelerinden şöyle yazıyorlar. Beraberimizde yolculuk boyunca üzerinde birikecek tüm kirlerle birlikte götüreceğimiz tek elbise beyaz gelinlik olacak demişlerdi. Bu da maalesef Türkiye'nin tarihindeki karanlık noktalardan biri olarak kayda geçecektir. Eğer zaman bulabilirsek onunla ilgili de güzel yapılmış bir şarkı var. Daha sonra belki de çalma fırsatı buluruz. Bir Babakka'nın anma şarkısı verdiyi Cubonski'den çalabiliriz. Hatta bir de şiir var Onur Özdemir'in. Onu da okuruz belki o zaman. Evet şimdi tarihte bugünden sonra günümüzde bugüne geçelim ve bakalım koronavirüsünün yaygınlaşmasıyla ilgili bütün dünyada %98.5'unu kapsamış durumda COVID-19 koronavirüs dashboard diye gün, günü gününe tutulan Avishlima'nın e, sitesinden baktığımız zaman son durumu şöyle bir gözden geçirirsek 792.000'i aşmış durumda e, şey eee Vaka sayısı yani total dünyadaki vaka sayısı 800 bine doğru hızla ilerliyor. Dün 790 bin civarındaydı yani 10 bin artmış olduğunu görüyoruz en az. Ve 37 bin, 37 bin 945 kişinin de hayata veda ettiğini yani 38 bin kişinin de koronavirüsü yüzünden dünya yüzünde dün itibariyle bu saat 7-8 itibariyle baktığımız bir siteydi. Ama şimdi yeniledim. Bakıyorum son rakamlar böyle. Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri en fazla vaka ile başı çekiyor. Büyük bir, yani şu ana kadar da ölen sayısı 38 bin civarında Amerika Birleşik Devletleri'nde 37.945, onun arkasında İtalya geliyor. İtalya'da 12 bine yakın ölü vermiş durumda bu korona virüsüne. Üçüncü sırada İspanya var 8.000 civarında ölümle ve Çin, Almanya, Fransa, İran. Daha sonra da Türkiye 12. sıraya kadar yükselmiş eğer bu yükselme buna yükselme denebilirse yani en yüksek bir günlük artış oranlarından bir tanesi de Türkiye'de görülüyor. %17.5'luk bir artış var maalesef ölü sayısı da 168'e çıktı açıklandı dün. Ee, bu korona e, virüsünden dolayı o da e, yine çok yüksek bir günlük artışla %28'in üzerinde. Türkiye'de genel korona virüsü tablosu 37 kişinin daha hayatını kaybettiyse 16 e, kaybetmesi ve 1610 yeni tanı konmasıyla işte bir kez daha söyleyelim. Türkiye'de toplam ölüm sayısı 168'e Vaka sayısı da 10.827'ye yükseldi. Yani 11.000'e doğru hızla yükseliyor. Bir de grafik koymuşlar. T24'ten de o grafiği görebiliyoruz. Makaten de e, hızlı bir yükseliş eğrisi gösteriyor. Tıpkı küresel iklim değişikliği, karbondioksit oranını e, gösteren atmosferdeki eğriye benzettim ben bunu mauna da Hawaii'deki gibi benzetmek gibi olmasın. Ama böyle bir yok oluş isyanının da böyle bir görseli vardı. Gördünüz mü Ömer Bey? Aa, hayır görmedim. Ee, hani bu şey deniyor ya bu kurvu e, bu e, grafiği düzleştirelim. Hani salgında mücadelede. Aynı şeyi evet, küresel karbon de, salımı için de söylüyorlar şu anda. Yok oluş isyanının böyle bir grafiği var. Bu bu eğriyi de düzleştirelim diye. Evet, aynı. demek ki yani akl için tarik birdir. Yani aklı, aklın yolu bir diyebiliriz. Ben görmemiştim ama tabii insanın aklına evet. o geliyor. Bu gösterilen e, grafik e, tüyler üpertici. Yani bütün söylenen şeylere rağmen, imsar tablolara rağmen hiç Türkiye'deki durumun öyle değil. Hatta biraz önce de söylediğim gibi 12. sıraya yükselmiş olduğu dünyadaki 12. en yüksek vaka sayısına sahip olan ve yükselme gündem bir günden ötekine gündem yarına yükselme oranı da yüzde on yedi buçuğa varan bir ülke. Ölüm sayısı da yüz altmış sekizle bir gündeki yükseliş oranı da yüzde yirmi sekiz buçuğa yakın. Dolayısıyla vahim bir tablo oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da otuz yedi kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ...hayatını kaybedenlerin sayısını 168'e... ...vaka sayısını da 10.827'ye yükseldiğini söyledi. Ama bu sayıların... E, ...tam gerçekliği ifade edip etmediği konusunda da... ...pek çok e, tereddüt var. Önemli gelişmeler var aslında. Mesela BBC... E, ...yok internetten... ...mi BBC'den... ...Gölbaşı'nda... Umre'den dönenlerle ilgilenen bir doktor hepsine potansiyel pozitif gözüyle bakıyoruz demiş. Bu e, T24'ten evet. Ece Gök Sedef imzal bir yazıda yani Umre dönüşü Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki KYK'da yani Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilen 3135 kişi karantina altında bir kısmında koronavirüsü tespit edildiği söyleniyor. Bu e, Ürkütücü bir gelişme 2000 kişiden az ve 15 Mart'ta gelen ilk kafirinin ardından birkaç gün arayla 3135 kişiyi bulan bu kişilerin karantina süresi 29 Mart'ta doluyordu. Ama dün de söyledik aralarında test yapılan ve pozitif çıkan yüzün üzerinde insan olduğu için sürenin en az bir hafta daha uzatılmasına karar verilmiş. Burada bir tuhaflık var yani alışılmadık bir durum var ve test sonucu pozitif çıkanlar çoğunlukla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş. Yani pazar ve pazartesi günü memleketlerine geri gönderilmeleri planlanan kişiler yurtlarda kalmaya devam ediyorlar bu durumda ve virüsün yayılmış olabileceği söyleniyor. 5 blokta bulunan Umre'den dönüş yapanlar için her blokta ilk aşamada birer doktor, birer de hemşire görevlendirilmişti. Ama herkese test yapılmamıştı. Gündelik kontroller devam ediyor. Evet tuhaf olan bu değil mi zaten? Yani herkese potansiyel evet. e, hasta muamelesi yapmanın aslında bir anlamı yok. Herkese test yapılması ve hasta olanlarla olmayanların yani bulaşmış olanlarla olmayanların ayrılması ve ona göre muamele yapılması ki diğerlerine de yayılmasın. Bu Princess, Diamond Princess de değil mi geminin ismi? Evet. Onda mesela işte böyle benzer bir hasta olanlarla olmayanları aynı gemide tuttular haftalarca. Sonra önünü alamadılar salgın. Evet, Donald Trump da bu rakamlar diyor. Rakamların Amerika'yı bozmasına izin veremeyiz gibi hakikaten akıl almaz saçmalıkta bir laf söylemişti ve o yüzden de en az 7 kişinin sadece Diamond Princess'te öldüğünü biliyoruz. Halbuki Kurtarılabilirdi. Çok sayıda da vaka oldu. Şimdi burada da evet dediğin gibi çok tuhaf yani. Umreden dönen herkese test yapılmadı. Ve mesela ilk aşamada tek bir blokta kalanların yüzde otuzu koronavirüsü kaptığı gerekçesiyle diğer hastanelere yatırılmış durumda. İsmini vermeden yurtlardaki durumu anlatan bir doktor da. İlk günlerde yeterince önlem alınamadığını bu sebeple yayılmış olabileceğinden virüsün endişe edildiğini söylüyor. Yani aile oda olanlar bir odada kalıyor. Odalar dört kişilik. Dört kişi de kalan da var. Tek kalan da var. İlk günlerde odalar arasında misafirliğe gidip geliyorlardı diyor. Yani çok acayip aslında. Her gittiğimizde uyarıp odalarına geri gönderiyorduk. Hepsine bir arada toplu yemek de verilmişti. Toplu yemek. Şimdi çok gerçekten hayat sanatı e, taklit ediyor demenin tam zamanı işte iki günden beri dünden beri başladığımız Albert Camus'un e, Nobel ödüllü büyük yazar ve filozof Albert Camus'un Veba adlı eserinde e, tıpkı böyle bir e, durumdan e, bahsetmekte mümkün okuyoruz ve iki ayda bitireceğiz okumalarını. Yani e, tarihi belli olmayan 1900 40. nokta nokta tarihinde oranda meydana geliyor ve bir doktorun bütün oran şehrindeki veba salgınının adım adım hızla yayılmasını ve ölümlerin önünün alınamamasını anlattığı müthiş bir hikaye. Onu okumaya çalışıyor. Zaten dünyada da e, yeniden besteler. Yani çok satılan kitaplar listesinin başına geçmiş durumda. Ee, orada anlatılan durumda gibi bütün bu saçmalıklar bize bir şey olmaz abi mantığı tamamen Albert Camus'un veba kitabında da görülüyor yani insana özgü durumlar ama kitap 1947 yılında yazılmıştı yani insan biraz daha ilerlemiş bileceğimizi ders almış olabileceğimizi düşündürüyor, düşünüyor ama pek öyle de değil yani aralarında gençler var demiş doktor ilk günlerde kontrole gidildiğinde birinin elinde voleybol topuyla odaları gezdiğini diğerlerini bahçeye top oynamaya çağırdığını gören doktorlar olmuş sürekli olarak zorla odalarına göndermeye çalışıyorduk demiş yani çok tuhaf manzaralar bunlar. Yani bu ilk günlerin kargaşasıydı. Neden orada olduklarını tam olarak anlayamamışlardı. Sonradan gör, bazıları gördükleri ilk etkinin biz doktorlar olduğunu söylemiş, birçok soru sormuş. Sonradan görevler artırılmış, yemekler odalara göndermeleri falan ama başlamış ama KYK yurtlarında kalışın uzayabileceğini e, söylüyorlar orada. Pazar günü boşaltılmayı bekleyen KYK yurtlarındaki kalış süresi bir haftadan daha fazla uzatılabilir deniyor. Gerçi bir tehlikenin de 10 gün içinde tamamen ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Sence de öyle değil mi? Senin Tabii tahminin. kesin. E çünkü Süleyman Soylu öyle söyledi İçişleri Bakanı. <gülüyor> 10 güne kadar bu iş... Çok hafifler gibi bir laf etti. Şimdi tam cümlesi yanımda değil ama öyle dediler. E, doktorlar tam öyle söylemiyorlar ama herhalde İçişleri Bakanı doktorlardan daha haklıdır. Öte yandan BBC Türkçe'den 8 saat kadar önce gelen bir haber var elimize düşen. Fundanır, Fundanır Öztürk'ün. Korona virüsü salgınında karantinaya alınan köylülerin köylülerle mülakat röportaj yapmışlar. Son derece e, çarpıcı e, şeylere rastlanıyor. E, köylüler şunu anlatmışlar. Yani Cumhur e, Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi akşamı Türkiye'de 41 yerleşim biriminin karantina altında olduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanı da Yeni Şafak gazetesine verdiği mülakatta İstanbul'dan Taşra'ya gidenler virüsü yaymaya başladı dedi. Ama 10 günde de halledeceğiz dedi aynı zamanda. İşte demin söylediğim gibi. Ama BBC Türkçe'nin ulaştığı karantina altındaki bazı köylüler ilk koronavirüsü vakalarının İstanbul'dan ve Umre'den gelen kişilerde görüldüğünü söylüyorlar. Bu da ilginç değil mi? Bunu evet. zaten önce sağlık programında tabipler odasından bir doktor... Açıkça söylemişti böyle zaten köydeki altı vatandaşa test yapılmış 20 gündür kara, karantinada olanlar var Giresun Karadikmen köyü mesela onun sakini ve eski muhtarı Abdullah Şapaloğlu 20 gün önce umreden dönen bir köylünün virüs taşıdığı tespitinden sonra köyün karantinaya al, alındığını belirtiyor. Ve köylüyü ziyarete giden bazı köylülerin de kısa bir süre sonra hastalandığını anlatmış. Bu ziyaretleri önlemiyorlar. Ve ilk vakanın da İstanbul'dan geldiğini söylüyor. Mesela Eynir Muhtarı Malatya'dan adı Güzeltekin. Koronavirüsü taşıdığı tespit edildikten sonra köyün iki gün önce ancak karantinaya alındığını söylüyor. Ya 65 yaşında bu kişi 15 Mart'ta köye geliyor. 3 gün sonra rahatsızlanıyor. 18 Mart'ta ve e, hastaneye götürdü köylüler. Bir serum takıp göndermişler. İki gün sonra yeniden fenalaştı. Ambulans çağırdık. Sonra zaten koronavirüs olduğu anlaşıldı diyor. İlk gün onu hastaneye götüren kişiye de bakıldı ama onda bir şey yok diyor. İşte başkalarına da bulaşıp bulaşmadığına dair henüz net bir bilgimiz yok diyorlar. Malatya'dan böyle, Çanakkale'den böyle. Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde pazar akşam saatlerinde başlayan karantinanın sebebi gene Umre'den dönen bir kişi olduğu iddiası var. Çan'ın sesil gazetesinden muhabir Onur Encür köylülerle yaptığı röportajda mesela diyor ki ilk vaka Umre'den dönen bir kişinin köydekilerle teması sonucu ortaya çıktığını söyledi. Burada yoğun bir vaka artışı olduğu söyleniyor ama Yetkililer sessiz köyde kaç kişi enfekte ilk vakaya ne oldu henüz bilmiyoruz diyorlar. Yani tam anlamıyla Albert veba kitabında anlattığı dehşet verici hikayeleri hatırlatan bir gerçek durumla karşı karşıyayız. Zaten e, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi de Türkiye'nin göz göre göre enfekte olduğunu söylemiş. Bir Biyanet'ten bir haber. Yani sınırların açık kalması, gelenlere karantina uygulanmaması, mültecilerin sınıra taşınıp geri getirilmesi, askere al, asker alımlarının durmaması gibi uygulamalarla Türkiye'de karantina fırsatının kaçırıldığını virüsün artık her yerde yaygın olarak bulunduğunu açıklamış. Belki işte bu açıklamalar ışığında elimizdeki rakamları bir kez daha gözden geçirebiliriz. Yani Türkiye'nin 13. 12. sıraya yükseldiğini dünyada. Enfekte vakalarıyla ve ölü sayısının artışında da günlük artışta da %4'te 1'in %29'a yakın %28,5 bir artışta böyle izah edebiliriz. İstanbul Tabip Odası da ayrıca bir uyarıda bulunmuş. Sağlık Bakanlığı'nı kaosa karşı uyarmış. Kentte 2000'i aşkın hasta kamu hastanelerinde tedavi ediliyor. Yüzden fazla sağlık çalışanı enfekte oldu demiş. Yani maalesef haberler iyi değil. Hak örgütlerinden de ulusal ve uluslararası 27 e, hak örgütü de COVID-19 salgınının cezaevlerinde ciddi sağlık tehlikesi oluşturduğunu belirterek mahpus gazetecilerin, insan hakları savunucularının ve diğer kişilerin hızla hemen derhal ve koşulsuz olarak serbest e, bırakılmasını istemişler. Aralarında Uluslararası Hafe Örgütü Punto 24 Freedom House ve sınır tanımayan gazetecilerin de bulunduğu 27 hak örgütü infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yayınlamış. İşçi konfederasyonlarından da ortak bir korona virüsü açıklaması var. İşten çıkarmalar yasaklanmalı, zorunlu üretim hariç tüm işler durdurulmalı diyorlar T24'ten bir haber. Bu arada da gayet karanlık, karışık işler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 29 Mart'ta koronavirüsü salgını tedbirlerine rağmen iki otobüste yoğunluk yaşandığını hatırlatmış. Ve gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekse de başkanı, belediye başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde paylaşım yapılmış. Onlar aleyhine de suç duyurusunda bulunmuşlar. Çünkü organize olarak doldurdu ve ...provokatif paylaşım yapanlar... ...yani zorla otobüslere dolduruyor... ...diyorlar... ...bazı şeyler... Ee, ...bazı internet... ...kullanıcıları... Ee, ...ve değerli İstanbullular... ...lütfen dikkatle okuyun ve paylaşın... ...bu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik... ...organize kötülüğün fotoğrafıdır... ...diye yazmışlar... ...bugün... Önce trol hesapların sonra da bazı basın organlarının paylaştığı dolu otobüs fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık diyor. İBB hukuk müşavirliği ve yani şoförlerle de videolarla da konuşulmuş. Şoförler diyor ki bir kişi biniyordu son bir hafta önce bir yolcunun bindiği otobüse 71 kişi bindi diye açıkça onlar da. Şoförler de bir provokasyon olduğunu söylemişler. Çok karanlık da bir hava estiriliyor. Öte yandan da AK savuncusu ve ahval yazarı Nurcan Baysal'a da cezaevinden gelen mektupları paylaştığı için halkı kin ve düşmanlığa tahrikle tehdit suçlamasıyla soruşturma açılmış. E, koronavirüs yazıları ve paylaşımları nedeniyle de açılmış. Bunu da yazmayacaksak ne yazalım demiş o. Ama öte yandan... Hem siyasilerden hem de iş dünyasından milli dayanışma kampanyası olmuş. Biz bize yeteriz Türkiye'm diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip salgı, koronavirüs salgınına karşı başlattığı milli dayanışma kampanyasına siyasiler ve iş dünyası başta olmak üzere pek çok isimden destek geldi diyor. 7 aylık maaşını da milli dayanışma kampanyasına bağışlamış Erdoğan maaşı da hesaplanmış ve Erdoğan kampanyaya 568.750 lira bağışlayacakmış. Yani 2020 yılı için 81.250 lira aylık maaşı da varmış bu say bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımıza bakan arkadaşlarımız da aynı şekilde maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar diyor. Bahçeli de her gün ortalama 20 kişi trafik kazalarında can vermiş diyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Covid-19 salgınındaki karamsarlık neyin nesi demiş. Virüsün yayılma hızının... Çin, İran ve İtalya'dan fazla olduğunu söyleyen zeka özürlülere tesadüf ediyoruz diye de hızlı bir şey yapmış kızmış ve bir üstten farksız bunlar demiş. Hezeyan yayıyorlar demiş. Ama Türkiye'nin bakıldığı zaman bütün dünya sağlık örgütünün rakamlarına filan Türkiye'nin 12. sıraya yükseldiğini ve vaka artış hızının da yük, en yüksek olanlardan biri olduğu gözüküyor. Onlara Ama Cumhurbaşkanı cevabı... Erdoğan dünkü açıklamasında bu kampanyayı ilan ettiği açıklamasında önemli bir cümle daha söyledi. Türkiye Avrupa ve Amerika'ya kıyasla bu hastalığın yayılmasının üstesinden gelmeye dünyada en yakın ülkelerden biridir diye de açıkladı bu arada. İşte evet ama rakamlar tam böyle göstermiyor. Herhalde Cumhurbaşkanı, Milliyetçi Hareket Partisi de, Genel Başkanı Bir de bilmem fark ettiniz haklıdır. mi, sağlık emekçilerine yönelik bir destekten de söz etti bu kampanyada. Her birine TürkSat üzerinden 100 er gigabayt ücretsiz internet kotası veriyoruz dedi. Hmm, çok iyi. Yani e, bilmiyorum şeye bakmak lazım. Yani Dünya Sağlık Örgütünün ve belli başlı işte Coronavirus dashboard, dashboard gibi e, internet sitelerinde okuduklarımızla Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının söylediklerini kıyaslamak ve hangisinin doğru olduğuna iyice bakmak lazım. E, bunu bilmiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Bu arada uygulanan fotoğraflar var. Şimdi Selim Badur'a geçelim. Açık Gazete, Açık gazete. Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badül, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın, günaydın. Nedir durum? Bir özetler misiniz lütfen? E, elimde e, Lancet'te e, çıkan, Lancet dergisinde çıkan Alexander White isimli bir yazarın, bir bilim insanının imzaladığı bir e, çalışma, bir e, inceleme var. Kendisi e, bir tıp tarihçisi ve 14. yüzyıldan başlayarak Günümüze dek çeşitli salgınları farklı açılardan irdeleyen bir yazı yazmış. Bu yazıda özellikle işte 1851-1938 arası 14 uluslararası konferans yapılıyor ve hep vurgulanan konu böyle bir salgın, böyle bir epidemi, önemli bir sağlık sorunu karşısında uluslararası işbirliğinin önemi. Bunu niye vurguluyorum? Çünkü günümüzde yaşanan COVID-19 salgını sırasında, pandemi sırasında sorunun biz küresel bir sorun olduğunu biliyoruz ama ilginç bir şekilde her ülke, her hükümet kendisi farklı farklı uygulamalar ve farklı yaklaşımlarla bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Ben tekrar bu Alexander White'ın yazısına dönüyorum Çünkü buradan hareketle birçok günümüzdeki e, gelişmeyi irdelemek mümkün. Ee, Alexander White yazısında e, özellikle bu tip salgınlar sırasında e, tüm tarihte hem ekonomik hem de e, ayrımcılık, xenofobi gibi bir takım olumsuzlukların hem, hem ekonomik açıdan hem de e, bu sosyal açıdan bunların yaşandığını söylüyor. Ki gerçekten de e, günümüzde e, yaşadığımız bir takım örnekler var, garip örnekler. E, Lansette Roger Chung'un birkaç gün önce yazdığı bir makale vardı. Wong Wing Catering hizmeti veren bir restoran zinciri. E, burası e, bu restoran zinciri Facebook'tan çağrı yapıp e, sipariş alıyor. İngilizce ve kanton dilindeki e, siparişleri alıyor ama mandarin dilindeki e, siparişleri reddetmeye başlamış. Bu Tayvan'ın resmi e, dili. E, bu garip bir şey. Tabi e, bir takım bu ayrımcılığa baktığımız zaman hemen e, burada New England Journal of Medicine'de yayınlanan Catherine Page isimli yazarın imzaladığı bir makale var. E, Undocumented Immigrant diye e, sans papier dedikleri Fransızların kayıt dışı e, kişiler. Bu kişilerin e, nasıl zor bir durumda olduklarını e, hemen Lancet'te, Richard Hermitage'da e, özellikle e, bir takım farklı ve yoksul kesimin hem sağlık hizmetlerine erişim hem bunlara verilen hizmetlerin aksaması, örneğin yemek dağıtımı gibi hem de bunlardaki kronik hastalıklar nedeniyle nedenli zor durumda kaldıklarını gösteriyor. Tabi buradan da ülkemizde ilgilenen bir konu. Hapishanelerdeki COVID-19 durumuna bakmakta yarar var herhalde. Gerçekten de hapishanelerde bu böyle bir metre mesafe, sosyal mesafe falan bunu sağlamak pek mümkün değil çünkü birçok ülkede, Avrupa ülkesinde ve ülkemizde hapishaneler dolup taşıyor bu mesafeyi bırakmaya pek imkan yok. Oradaki hijyen koşulları, oradaki işte dezenfektan madde, bilgilendirme gibi farklı yaklaşımları tabii odası İstanbul Tüp Odası da bir bildiriyle birkaç gün önce zaten e, duyurmuştu. Şimdi Denizli evet. Cezaevi'nde çalışan sağlık çalışanında koronavirüs çıktığı e, TİHV tarafından açıklanmıştı. E yani, yani tabii bu bunun getirisi de ondan sonra tabii oraya çok hızlı, yay hızlı yayılan bir virüs, kolay bulaşan bir virüs e, bu bir olumsuzluğu beraberinde getirecektir. Öyle işte tabii. E, tabii şimdiki bir takım e, kurumların, hani güçlü sandığımız kurumların e, çöküşünü de bir yerde görüyoruz diye bir e, e, yaklaşım vardı. Doğru tabii. İngiltere'de olup bitenlere baktığımızda dün de değinmeye başlamıştık galiba bu National Health Service NHS. Bunun evet. e, ulusal bir skandal olarak e, yansıtıldı. Richard Horton tarafından lans ki bir yazıda. E, özellikle Türkiye'de bu e, farklı sağlık kurumlarında İng İngiltere'de e, PPE diye tanımlanan kısaca Personal Protective Equipment eksikliği. E, ben kendimi güvende hissetmiyorum, korunmuş hissetmiyorum. E, aslında insani bir krizle e, karşı karşıyayız biz şeklinde e, bir takım yakınmaların gittikçe yayıldığını, ee, ve e, gerekli malzemenin sağlanamadığını e, söyleniyor. İlginç bir skandal e, birkaç gün önce çıktı. 2016 yılında son kullanma tarihi dolmuş olan birtakım malzemelerin üzerine sticker yapıştırılmış ve bu şekilde devreye sokulmuş İngiltere'de. Tabii bu e, hani bize belki bana en azından çok e, şaşırtıcı gelmeyen bir uygulama ben yaşamıştım bunu ülkemizde de. Ben de Öyle iki değil. şey ilave edeyim de yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaleti de e, 170 yani bizzat vali açıklamış 170 bozuk ventilatör milli e, depolardan, ulusal sağlık depolarından yollandığını söylemiş. Tam bir skandal olduğunu söylüyorlar. 2 trilyon dolarlık bir kurtarma paketi Lanse edildikten hemen sonra oluyor. Çok acayip bir şey. Bir de e, Afganistan'da yanılmıyorsam artık e, şeyleri e, tutukluları mahkumları serbest bırakma. 400 kişiyi bırakmışlar galiba ilk ağızdan. Böyle şeyler de oluyor. Bir de e, ayrımcılık dediniz o da çok ilginç bir haber vardı elimizde. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında özel bir anlaşma yapıp tıbbi malzeme taşıyan uçak kocaman bir uçak New York'a iniş yapmış 130 bin maske N95 1-2 milyona yakın ameliyat maskesi filan ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki avukatlar bir grup avukat ve Freedom Watch adında bir şey 20 trilyon dolarlık dava açmış Çin'e sizlerin yüzünden oldu Wuhan'da özel ürettiniz Covid-19'u diye böyle çok tuhaf şeyler de oluyor. Evet bu sizin solunum cihazları ile ilgili verdiğiniz örnek ya da benim İngiltere'de bu kullanılan malzemeler bunların son kullanım tarihleri dolduktan sonra üzerine sticker aslında bana çok ters gelmiyor. Benim yıllar önce mecbur hizmete giden hekim arkadaşlardan gelirdi. Örneğin il sağlık müdürlüğünden dağıtılan ilaçlar bunların miadı doldu, süresi doldu, bunları imha edelim deyince bir yazıyla şu genelgeyle şu numaralı genelgeyle gelen son kullanım tarihleri uzatılmıştır denirdi. Böyle örnekler vardı. Bunlar da yani ben fay bunu... hattının değiştirildiği de oluyordu değil mi? <gülüyor> Evet, hani, evet. yani Bütün bunlar öyle. hani e, küresel sorunlarmış. Ben bizim ülkemizi özgü zannediyordum. E, bu ilginç geldi. Tabi İngiltere'den bahsedince hemen e, üzerinde çok konuşulan ve Neil Ferguson tarafından e, yayınlanan bir rapor vardı. O Hı -hı. kişiyle ilgili biraz daha bilgi vermek istiyorum. Kendisi e, çok saygın birisi bir bilim insanı. ben bilmiyordum herhalde kısa bir süre önce bu göreve atandı. Imperial College'de Onto Fakültesinde dekan yardımcısı dekan yardımcısıymış ve biyolojide matematik modelleri ilk kullanan kişi, ilk geliştiren kişi 51 yaşında. Hani bunu şu haberden okuyorum. 18 Mart tarihinde BBC Radio 4'e açıklama yapmış. Ateşim var, öksürüyorum ve ben de hastalandım diye. Ee, aslında İngiltere'de e, politikanın değiştirilmesinde onun çok önemli e, rolü olduğu e, söyleniyor. Onun hazırladığı raporun, hani bizde e, abartılı falan gibi görüldü bu işte e, salgının 2021'e kadar uzayacağı ya da e, o binlerle ifade edilen ölümler olacağını e, söyleyen raporu, hani çok abartılı bulundu ama e, İngiltere'nin politikasını bu rapor değiştirdi. Bugün belki de benim için çok önemli gelen bir konu var. şimdiki dün Türkiye'den çeşitli bölgelerinden bu tip soruların sağlık kuruluşlarına yöneltildiğini gördük. Normal rutin çocukluk çağı aşılamalarının süresi gelen aileler biz ne yapacağız diyorlar. Yani kıza mı yaptıracak ikinci ya da üçüncü dozunun tarihi geliyor çocuğuna yaptırması gereken kıza mı kasısının. Bir de hastaneler dolup taşıyor gidemiyorlar. Ee, ne olacak diye nasıl bir çözüm bulunur? Hangi yolu izlemeleri gerekiyor diye biz konuşurken dün hemen Dünya Sağlık Örgütü böyle bir riskin olduğunu demek ki bu küresel bir sorun normal Covid dışı sağlıklı çocuğu olan insanlar Covid hastalığı sorunu olmaksızın rutin aşılarını yaptırmak için bu sağlıklı çocukları nereye götürülmesi gerektiği konusu tartışılmakta ve buna bir çözüm bulunması lazım çünkü e, aktifte aşılanma oranlarının çok e, düşmesi ve e, yeni enfeksiyonlara e, açık olması e, o çocukların söz konusu. Ee, Türk, Başkan... Türk Tabipler Birliği böyle bir açıklama yapmıştı iki gün önce. Yani pandemi dışı hastaneler oluşturulmalı ki diğer hastalar evet, gitmeye evet. devam etsin evet. diye. Bu, bu konuda bir gelişme var mı siz biliyor musunuz? Ee, bildiğim kadarıyla bazı Ankara'daki hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmedi. Hatta niye edilmedi diye sorulduğunda bilim kurulu üyeleri onların yoğun bakım servislerinin yeterli olmadığını söylüyorlardı. Sanırım o tip hastaneler... Ee, bu Covid dışı e, çünkü bir sürü sağlık sorunu devam ediyor işte kalp krizi geçiren, evet. apandist e, sorunu yaşayan filan. Ee, Tabi hastaneler deyince e, clinical medicine'de yayınlanan Alessandro Miani isimli bir yazar İtalya'da kapatılmış olan bir takım hastanelerin devreye sokulmaya çalışıldığını söylüyor ki e, Türkiye'de de bu oldu bu şehir hastaneleri kavramı ortaya atıldığı zaman kapatılan bir takım hastaneler vardı Şimdi Ankara'da filan bu hastaneler peyderpe pay. en azından yurt dışından gelen ve izole edilen karantinaya alınan grupları ağırlamak için kullanılmakta e, tabi sadece hastane değil çok fazla ve beklenenin üzerinde alışılagelmişin dışında ölümlerin olduğu Fransa ve Madrid'de e, morg sorunu var ee, örneğin Madrid'de bazı patent sahaları morga dönüştürülüyor. Fransa'da da bu morg sorununun e, önemli olduğunun altı çizilmiş. E, bu olayın tabii bir takım da getirileri var. Özellikle e, bu iklim krizi ve e, küresel ısmayla ilgili olarak hani e, havanın biraz temizlenmesi falan, e, dan bahsediyordunuz. E, Kolombiya'da da Arme de Liberasyon National ELN'e 1.30 Nisan arası hükümetle bu e, Kolombiya'daki son gerilla grubu ateşkes ilan etmiş şu korona, e, korona sorunu geçsin hafiflesin ondan sonra devam ederiz hesaplaşmaya diye. E, bunun dışında e, bilimsel bir takım çalışmalara e, iki tanesine değinmeme izin verin. Bir tanesi <gülüyor> Tao Zhang'ın bir yayını e, kendisi bu e, karıncayı yani pangolinlerden elde edilen e, virüsün ee, insanlardan elde edilen e, koronavirüslerle ilgili dizi analizlerine, sekanslıklarına bakmış e, ve e, bu nükleik asit incelemeleri sekanslama sonucunda e, %99'a yakın bir uyum gösteriyor. Bu nedenle yarasadan insana geçişte ara konak olarak e, neyin kullanıldığı, hangi hayvanın rol oynadığı konusunda ki e, ben e, bu programların bir tanesinde kaplumbağalardan bahsediyor demiştim. Evet. Bugün e, domuzlardan bahsedilen bir çalışma vardı. Ama bu dizi analizi pangolinlerin gerçekten büyük bir olasılıkla ara rezervuar olduğunu gösteriyor. Bir de son bir yine tıbbi bir çalışmaya değinip isterseniz bitirelim bugünkü Hı -hı. bu korona günlerini. Fabiana Zingone isimli bir İtalyan bilim insanı lansetti bir yazı çıkardı. Şimdi bu hastalığın tedavisinde çeşitli anti-inflamatuar dediğimiz yani vücudun immün yanıtını biraz baskılayacak. Çünkü o yanıt hasarı oluşturuyor. Ee, Anti-inflamatuar tedavi araçları kullanılıyor biliyoruz. Bu tedavi araçları bazı fırsatçı enfeksiyonları e, ortlamalarına yol açıyormuş. Yani sizin vücudunuzda eğer e, Epstein-Barr virüsü, herpes virüsü, tüberküloz, kandida gibi bir mantar, e, zona etkeni olan herpes sosyal virüsü gibi bir takım virüsler latent olarak kalırlar. Siz immunistiminizi baskıladığınızda birdenbire bu var olan, latent olarak hani uykuda olan bir takım virüsleri e, alevlendiriyorsunuz. Onun için tedaviye başlamadan önce bu virüslere, bu mikroplara karşı bir tarama yapılmasını önermekte. Uzun ve pratikte bu acil durumda pek kolay uygulanabilir bir e, yaklaşım değil. Ama bu da e, önemli bir nokta olarak herhalde kayıtlara geçti. Evet, ee, çok teşekkür ederiz. Yarın konuşmaya devam edeceğiz. Tamam. E, büyük bir hızla da devam ediyor korona evet. dünyada. Evet ama biz bu bağış toplama işiyle üstesinden geliriz herhalde. Gelirsin ya, yani. tabii. Peki çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Teşekkürler Gelişmek efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Yayınlar. Selim Badur'la Korona Günleri Evet devam edelim. Yani biraz önce Selim Badur'un da sözünü ettiği çok önemli en önemli meselelerden bir tanesi de belgesi olmayan undocumented dedikleri İngilizce'de ya da işte kimliksiz işçilerin durumu göçmen işçilerin durumu çok büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Giderek de artan bir sorun çünkü kurtarma yardım planlarının dışında bırakılıyor milyonlarcası ve dolayısıyla mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde belli Northwest Washington'da, Tacoma'da bir toplama merkezi var. Oradaki göçmenler açık grevine girdiler. Cumadan beri. Ve devam ediyorlar. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sorunlarından bir tanesini de oluşturuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri için olduğu gibi dünya sistemi içinde. Çünkü paralı e, hapishaneler bunlar kar elde ediyorlar. Dolayısıyla da köle olarak kullanılıyor. Büyük ölçüde orada kalanlar ücretli köle bazen ücretsiz düpedüz köle olarak. E, biz sadece pandemik geçene kadar pandemi geçene kadar... Sınır dışı etmelerin durdurulmasını istiyoruz diyorlar. Grevde olanlar, açlık grevinde olanlar. Biz hayvanlar olarak böyle dünyadaki en kötü şeymişiz gibi, hayvanlardan da kötü bir şeymişiz gibi e, muameleden vazgeçilmesini istiyoruz. İnsani bir visa, vize istiyoruz diyorlar. E, çok o, çeşitli yerlerden, Özellikle de Afrika'da çok büyük bir yükselişe geçtiğine dair de haberler gelmeye başladı. Yani bir Birleşmiş Milletler Kuruluşu Afrika kıtasının e, koronavirüsü vakalarının e, tepe noktasına ulaşmasından daha 2 ya da 3 hafta ötede e, öncesinde olduğunu söylemişler. Ve 100 milyar dolarlık en az bir kurtarma operasyonu gerektiği mali gerekiyor. Sağlık sistemleri bu işle uğraşabilirsinler diye. Mesela Nijerya'da Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da Lagos ve Abuja e, sakinlerine evde oturma yasağı gelmiş. Şimdiye kadar 100 vaka görülmüş ama çok az e, test yapılabildiği için de bilinemiyor gerçek rakam. Kenya'da çatışmalar olduğu belirtiliyor. Güney Afrika'da da aynı şekilde polis ve askeri kuvvetler bayağı plastik mermi atarak şey yapıyorlar. Johannesburg'da mesela süpermarkete gidip alışverişe giden insanların üzerine ateş edildiği haberleri geliyor. Bayağı ciddi bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde de en yetkili ağızlardan 200 bine kadar ölü sayısının çıkabileceği gibi e, tüyle ürpertici e, şeyler var. Bu arada yalnız Selçuk Bayraktar, Baykar Teknik Müdürü ve Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, yerli solunum cihazının ilk prototipini halkla paylaşmış resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yerli solunum cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi BioVent tasarladı. Arçelik üretti. Aselsan ve Baykar Savunma Mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla demiş. Yakın zamanda da solunum cihazları inşaatına, imalatına geçireceği söylenmiş ama neden şimdi bu ilk ta Mart başından beri görülen vakalardan sonra neden Mart sonunda bunu devreye geldiği gibi bir soruda insan aklına gelmiyor değil doğrusu Sen be hükümet musun? yani hükümet her, şimdi geç kalmış olmakla birlikte bir dizi önlem paketi vesaire falan açıklıyor Fakat bir yandan her taraftan isyan sesi de geliyor yani özellikle sağlık emekçileri hastanelerdeki malzeme yetersizliğinden bahsetmiştik ki Erdoğan dünkü konuşmasında. Aslında böyle bir şey olmadığını bunların iftira olduğunu söylüyordu fakat bugün eylemler var e, işçiler arasında özellikle Türkiye Taş Kömürü Kurumu bu sabah 0 00 ile 08 arası greve gitti. E, üretimi tamamen durduruyoruz yer altında 695 kişi 3 var diye çalışacak bu arkadaşlar tamir bakım su hatları ve gaz kontrolü görevlerini sürdürecek temel amaç üretim. Ocakları ayak tutmak 15'er günlük periyotlar halinde arkadaşlarımız çalışacak. Gürüme duruma göre tekrar istişare edilecek e, diye e, sağlık koşullarından dolayı yani koronavirüs kaynaklı olarak e, bize gereken önlemler alınmıyor diye e, böyle iş yavaşlatma e, eylemlerine başlamışlar. Sabıya Gökçen Havalimanı'nda 300 temizlik işçisinin işten atıldığı ve buna karşı havalimanında eylemler yaptıkları ortaya çıktı. Bir de Birleşik Metal İş. Ee, koronavirüs e, bir arkadaşlarında örgütlü oldukları bir otomotiv iş yerinde e, bir çalışanda koronavirüs tespit edildi. Bu nedenle işçi sağlığı ve iş, kanunu, iş güvenliği kanununun madde 13'e göre çalışmama hakkımızı kullanıyoruz e, diyerek tedbiren üretimi durdurduk diye açıklamada bulundu. Yani her tarafta bir yandan da eylemler sürüyor bu koşullar altında. Hatta artarak devam ediyor yani. Evet. Ve Ekmek Kuzey... arası ıspanak paylaşan işçiler ki o da işinden oldu. Bir tır şoförü vardı sosyal medyadan ben çalışmak zorundayım dedi. Gözaltına alındı serbest bırakıldı sonra işsiz kaldığını açıkladı gibi. Evet birkaç haber daha kısaca verip koronavirüsünün durumuyla ilgili olarak Ahmet İnsel'le konuşmaya geçelim. Onunla da tabii koronavirüsü de dahil olmak üzere meselelerini konuşacağız Türkiye'nin ve dünyanın. Bu Kuzey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tam sokağa çıkma yasağı bayağı ciddi fotoğraflarıyla verilmiş. Yani Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özer say. Kısmi değil tam bir sokağa çıkma yasağı olduğunu duyurmuş bunun. Salgınla mücadele kapsamında. sabah Akşam 21'den sabah 6'ya kadar tamamen sokağa çıkmak yasaklanmış. Ve belediyelere de hijyen ve mesafe kurallarını uygula, uygulatma konusunda çağrı yapılmış. Marketler yarından itibaren diyor dünkü haberdi bu tabi 30 Mart 1947 yani bugünden itibaren akşam 20'de kapanacağını ifade etmiş. Misafirlik ve ziyaret artık mümkün değildir demiş. Tam gene veba e, romanının şartlarına bir hatırlatma yapılıyor. Öte yandan bir önemli e, haber de e, Dünya Sağlık Örgütü'nün hasta değilseniz maske takmayın şeklindeki bir açıklaması. Doğu Çevre Türkçe'den aldığımız bir haber. Yani e, Selim Badur'un da e, kim birkaç defa programlarında etraflıca anlattığı gibi e, bu ağız koruyucu maskelerin genel kullanımının koronavirüsün yayılmasına karşı verilen mücadeleye bir yararının bulunmadığını bildirmiş Dünya Sağlık Örgütü bu konudaki en etkili örgütten bahsediyoruz Acil Yardımlar Direktörü de maske kullanımının bir getirisi olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını daha ziyade maskenin yanlış bir şekilde çıkarılması yoluyla enfekte olunabileceğini üstelik ve bu durumda maskenin ek riskler yaratacağını da e, kaydetmiş çok önemli. Bu nedenle tavsiyemiz kendiniz hasta değilseniz maske kullanmaktan kaçınmanız diye konuşmuş. Bunu e, günlerden beri aslında e, bugün 10. programını yapıyoruz galiba yaptık e, senin Badurla. İlk programlardan beri net olarak Profesör Badur'un da söylediği noktalardan bir tanesiydi. En tartışmalı konular arasında yer alıyor ama yani, yalnız Türkiye'de değil ya, çeşitli ülkelerde de çelişkili şeyler var. Avusturya mesela maske takma zorunluluğu getirileceğini alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde Çekya'da Kamusal alanda maske kullanmayı zorunlu hale getirmişti. Halbuki bunun ters sonuç vereceği de net olarak söylenebiliyor. Ve iki son haberle bitirelim. Danışmanında da koronavirüsü tespit edildiğini söylediğimiz e, Benjamin Netanyahu'ya İsrail'de başbakan. Kendisine yapılan test negatif çıkmış. E, 14 gün karantinada kalıyor ama kendisi Batı Kudüs'te. Bir de çok önemli bir yeni gelişme var Macaristan'dan. Otoriter eğilimleri ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermemesiyle çok iyi bilinen ve göçmen karşıtı sağcı hatta faşizme yakın dikkatleri çeken, tatsumuyla dikkatleri çeken Macaristan Başbakanı Viktor Orban, korona virüsünü fırsat bilip Sınırsız yetkilerle yönetmeye karar vermiş Macaristan'da artık diktatörlük var Avrupa Birliği'nin bir ülkesi olan tek adam yönetimine geçmiş koronavirüsünden dolayı bu da gazete duvarın haberi 15 kişinin öldüğü 447 kişinin enfekte olduğu Macaristan'da başbakana ülkeyi artık meclise falan lüzum olmadan kararnameler çıkararak ülkeyi yönetme yetkisi verilmiş. Sadece de... virüs hakkında deniyor. Öyle mi? Evet. Ee, Savun ee, yani şeyin e, savunması bu e, Orban'ın. Diğer evet. konuları bağlamıyor diyor bu. Yani hem Dışişleri Bakanı da bu izin hem süre hem kapsam açısından sınırlı. Siz ve sadece korona virüsüyle ilgili de senin dediğin gibi siz diktatörlük diye bağırıyorsunuz demiş. Ama zaman kısıtlaması da yok. Ne kadar sınırsız yetkiyle. Sınırsız zaman olması e, Dışişleri Bakanı bense retvari yanılıyor olabilir mi acaba bilmiyorum. Ne bir de tabi koronavirüsle bilmiyorum. ilgili meseleler diyor. Yani şimdi her şeyi bağlayabilirsiniz <gülüyor> de bir yandan. Yani muğlak tabi. Her şey bağlı zaten. Evet. <gülüyor> Bak, koronavirüsünden başka bir tedbir... Kanun konusu mu var? Neyse, bunları haberleri verelim ve konuşmaya elbette devam edeceğiz. Biz bir takım iklimle ilgili önemli haberlerimiz var ama dokuz buçuk'tan sonra yapmaya çalışırız. Açık gazde Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Evet neyle başlıyoruz bugün? E, Fransa ile başlayalım demiştin. E, biraz evet. ne oluyor, nasıl, nasıl gelişiyor burada e, salgın. E, Fransa'da dün akşam e, sağlık genel müdürünün verdiği verilere göre e, toplam e, hasta sayısı... E, Giderek artıyor tabii. E, toplam hasta sayısında en önemli e, konu bunun dağılımı. Şu anda e, 3 kişi dün akşamının verileriyle e, koronavirüsten hastanede ölümü gerçekleşmiş e, salgının başından beri. E, bu veriyi bir, bir hafta önceden beri bir, bir haftadar e, Sağlık Genel müdürü bu ölüm verilerini düzeltmeye başladı. Yani bunların sadece hastanede koronavirüs teşhisi konarak gerçekleştiği bilinen ölümler olduğunu, yaşlı bakım evlerindeki ölüm istatistiklerinin bir kısmının en azından buna dahil edilmediğini daha sonra dahil edileceğini verilerin kendilerine ulaşmadığını belirtti. Dolayısıyla bu koronavirüsten vefat eden kişi sayısının daha yüksek olması bekleniyor. Bir müddet sonra ortaya çıkacak olan verilerle dün maalesef 418 kişi 24 son 24 saat içinde vefat etmiş ve 5.100 kişi şu anda yoğun bakımda, daha doğrusu reanimasyonda, yani yoğun bakımın da daha ileri aşaması olan reanimasyon aşamasındalar. Ve bu ölümlerin üçte biri Fransa'nın doğusunda, Moulus şehri ve çevresinde esas itibariyle. Diğer üçte biri Paris bölgesinde e, gerçekleşmiş toplam. E, üçüncü e, hastalığın e, en ölümcül olduğu şu anda, üçüncü e, bölge Lyon bölgesi. E, Fransa'da bu e, hastalığı karşılayacak hastane kapasitesi hastalığın olduğu yerlerde artık dolmuş durumda. Paris bölgesi de bugünden itibaren artık böyle. Ve e, hastaların e, hastalığın daha az görüldüğü veya hemen hemen hiç görülmediği diğer Fransa'nın diğer bölgelerine taşıma operasyonları başlatıldı. Hızlı trenlerle e, Fransa'nın güneyine, Nantes'a, Doğu Batısı'na, e, Bordeaux'a e, hasta taşınıyor veyahut e, askeri uçaklarla e, Toulouse'a hasta taşındı. Diğer taraftan şu anda hastalığı daha az e, görüldü veyahut hastanelerin kapasitesinin olduğu, kabul etme kapasitesinin olduğu Almanya, Lüksemburg ve İsviçre'ye de ha, bazı hastaların yollandığını biliyoruz. Bu tabii e, Fransa açısından çok ciddi bir sorun. Çünkü e, yatak e, sayısı, yani hastaları kabul etme kapasitesinin yanında ihtiyacı olan hastalara vantilasyon cihazları yeteri kadar bulunmadığı için şimdi Paris bölgesi hastaneler kamu hastaneleri sorumlusu evde oksijenasyon imkanını arandığını yani bazı hastalığın evde kalarak oksijenasyon sağlanması imkanı arandığını belirtti. Tabii çok ciddi tartışmalar var Fransa'da konuda belki bunu özetleyebilirim tartışmaları. Birincisi maske konusu. Fransa'da maske stoğu yok. veya çok az var. Bu stoğu öncelikli olarak ellerindeki kısıt dikkate alınırsa belki haklı olarak sağlık personeli için kullan, kullanılmasını istiyorlar ve bütün maske stoklarına el konuldu. Ee, diğer taraftan bu maske stoklarının daha önceden oluşturulmuş yani 2007'den itibaren yürütülen sağlık e, öngörüsü hazırlıkları e, programı çerçevesinde oluşturulmuş stokların 2011-2012'den itibaren e, 2011'den itibaren e, son verildiği ve bunların artık şirketlerin e, sorumluluğunda olması gerektiğini büyük kısmının karar verilmiş ve merkezi stoklar e, yenilenmemiş. E, özellikle bir dizi e, stok da artık e, miadı dolmuştur diye imha edilmiş. Şimdi burada çok ciddi bir şey tartışması var. Yani bu e, öngörüsüzlük e, bedeli e, şu anda e, bütün bir toplumu Sokağa çıkma yasağı veya kısıtı ilan ederek hem insanların hiç hazırlıklı olmadıkları bir yaşama mecbur kılmak hem de ekonomiyi şu anda yüzde otuz veya yüzde kırk civarında ekonomi durmuş durumda Fransa'da. 220 bin şirket şu anda 2, ,2 milyon ücretli çalışanlığı... Faaliyeti durmuş durumda. Bir kısmı işten çıkarmış, bir kısmı ücretini ödüyor, bir kısmı e, işsizlik sigortasına yönlendirmiş. Ama şu anda 2 milyondan fazla kişi e, ücretli e, çalışamaz durumda. E, bu maske sorunu olmasa, maske herkese kullanması Güney Kore ve Tayvan'da olduğu gibi başından itibaren sokağa çıkarken zorunlu hale getirirse... Belki bu kısıtlamanın bu kadar sıkı yapılması gerekmeyecek. Sadece hastalık belirtisi olanların sokağa çıkmasını yasaklayarak bunu veya kısıtlayarak bununla mücadele etmek mümkün olacak. Bu maske sorunu çok ciddi bir sorun. Diğer taraftan şöyle bir ikinci sorun ilave oldu maske sorununa. Yakın tarih, yani 2-3 gün öncesine kadar... Kamu otoriteleri maskenin gereksiz olduğunu iddia ettiler. Çünkü ellerinde yok. E, e, ama e, ilginç bir şey var. Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni açıklaması var. E, Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan demiş. Maske kullanımının bir geti, getirisi olduğuna dair bir işaret yok demiş. Daha ziyade maskenin yanlış bir şekilde çıkarılması yoluyla enfekte olunabiliyor. Ek riskler yaratıyor üstelik. Bu nedenle tavsiyemiz, eğer kendiniz hasta değilseniz maske kullanmaktan kaçının diyor. Ee, şimdi bu Dünya Sağlık Örgütü'nün maalesef e, eldeki imkanlara yönelik öğütler vermeye başladığını bazı açılardan biliyoruz. Özellikle evet. pandemi konusunda Çin e, bu pandeminin e, şeyini e, alarmını, Çin'in yönetiminde olduğu için ağırlıklı olarak Dünya Sağlık Teşkilatı geç verdiğini maalesef biliyoruz. Şu anda e, hükümetlerin üzerindeki baskıyı, niçin maske yok baskısını azaltmak için de bu e, önerileri dile getirme ihtimali var. Çünkü bir dizi, e, bir dizi bilim adamı e, maske taşımanın, e, hastalıklı yani hastalıklı olduğunu hasta olduğunu bilmeden çünkü büyük çoğunluğumuz hasta olduğunu bilmeden e, bu hastalığı atlatacağız. Taşıyıcı olarak ama. E, bizim etrafı <gülüyor> zarar vermememiz için gerekli bu. Etraftan gelene almamak için değil etrafa vermemek için gerekli. E, dolayısıyla onu da bilmediğimiz için herkesi, bütün toplumu e, şeye e, teste tabi tutmamız mümkün olmadığı için e, maske taşıyarak e, sokak çıkışlarını kısıtlamayı azaltmak mümkün. Ama bunun için ekipman lazım. Şimdi Fransa e, e, Çin'den e, uçakla e, maske getiriyor. Şirketlere maske üretimi emri verildi. Ama şimdi verildi. Bunu bir ay önce de verebilirlerdi. Evet. Türkiye'de de aynı şekilde solunum cihazlarının Nisan sonuna kadar hazır bir kısmının gelebileceği 2000'nin evet. şeklinde sipariş verildiği söyleniyor ki yani Nisan sonuna daha bir ay, daha bir, ay bir de fazla var. Çok önemli bir eksiklik i̇kincisi, olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi solunum cihazları üçüncüsü doktorların bu tür ee, salgınlarda doktorların ve hastanelerin e, sahip olması gereken sarf malzemesi, önlüklerin değişmesi, eldivenlerin değişmesi, e, e, anti antiviral e, maddelerin e, bol miktarda bulunması düşünebiliyor musunuz? Bir hastane günde kaç e, belki ton diyebileceğim, belki kaç yüz e, litre evet şey kullanılıyordur, dezenfektan kullanılıyordur şu anda. Ve, ve bir o kadar önemlisi tabii ki baktığımız zaman dehşet veriyor. Fransa'da nüfus azalmadı. Fransa'da nüfus son 20 yılda az da olsa arttı. Ve Fransa'da kamu hastanelerindeki yatak sayısı ne son 20 yılda ikiye bölünmüş durumda. Evet, hastalığı orada tabii. Ne demek bu yani ikiye bölünmüş yani insanlar bazı hastaneye gidecekler, nüfus yaşlanıyor ve hastaneler tabii ki burada çok bütünüyle o e, kamu harcamalarını bir yük olarak gören, her türlü kamu harcamasını bir yük olarak gören e, neoliberal ideolojinin yüzde üç açık ötesinde hiçbir şeyi. Dünyanın en önemli meselesi e, kamu bütçesinin açığının %3 e, olmasından başka bir şey görmeyen master kriterlerinin burada tabii ki e, bir, e, birinci derecede sorumluluğu var. Bunu yapan, bunu bu kararları alan kişiler şu anda e, ülkelerin hem iktisadi hem sosyal hem psikolojik olarak çok büyük bir yıkıma e, ve tabii insani bedel olarak da ...çok büyük bir yıkıma maruz kalmasının bir numaralı sorumlusu aslında. Çok daha hafif önlemlerle atlatılabilecek bir salgın... ...bugüne kadar bilmediğimiz, görmediğimiz bir ortaçağ yöntemiyle durdurulmaya çalışılıyor. Fransa'da ikincisi test uygulaması... Test uygulaması da sadece hastalık belirtisi çok yüksek olan, ateşi çok yüksek olan, hastaneye yatmak zorunda olan kişilere uygulanıyor. Dolayısıyla gerçekten kaç kişi hasta bilmiyoruz. Gerçi çoğu yerde bilinmiyor bu. Şimdi Fransa'da esas beklenti e, koronavirüs testi e, uygulamasından ziyade bir e, antikor testi uygulaması, yani koronavirüs testi, Koronavirüs gribiyle tanışmış ve buna antikorlar vücudun üretip üretmediğinin test edilmesi. Tabii bu daha sağlıklı bir veri şimdiki koronavirüs testinden. Çünkü koronavirüs testini bugün yaptırırsınız. Sizde koronavirüs olmadığı ortaya çıkar. İki gün sonra hasta olabilirsiniz. Virüsü bir yerden kapabilirsiniz. Ama... Eğer virüsle bir şekilde vücudunuz tanışmış ve ona antikor etmişse o zaman gerçekten artık virüse karşı korunaklı hale gelmişsiniz demektir. Bu özellikle sağlık personel açısından son derece önemli. Mesela evet. e, korunaklı hale gelmiş sağlık personelinin e, eğer test edilebiliyorsa e, en kritik e, görevlere getirilmesi, daha riskli olanların daha geri plana çekilmesi gibi önlemler almak mümkün. Bir de e, tabii o zaman e, bu tür korunaklı olan e, nüfusun e, sayısının artmasıyla birlikte normal yaşama dönme e, imkanı da artıyor. Fransa'da şu anda 15 Nisan'a kadar sokağa çıkma kısıtı var. E, bunun büyük ihtimalle Mayıs başına kadar uzaması bekleniyor ama bir yıl bir aydan daha fazla bu sokağa çıkışma, çıkış kısıtlarının devam etmesi pek mümkün gözükmüyor. Ne psikolojik olarak, ne sosyal olarak, ne de iktisalli olarak. Sonuçları, sonuçları bir, bir aydan fazlasının, yani şu anda bir buçuk ay olacak Mayıs başında. Dolayısıyla hazırlıklar aşağı yukarı Mayıs başına kadar, Mayıs başına itibaren belki tedirici olarak bu sokağa çıkma kısıtları ...kalkması yönünde şu andaki ...beklenti. Evet, evet şu anda Fransa'da Fransa ...dünyada ya. en yaygın olan ...altıncı ülke ...konumunda korona virüsünü. Şimdi bu ...yaygınlık konusunda da dikkatli ...davranmak lazım. Çünkü o John Hopkins Üniversitesi'nin ...beleri çok önemli. Evet. Yalnız orada ...hastalığa yakalanmış ...yani şey yakalan, virüsün e, bulaştığı insan sayısı tabii hastalığı e, bir doktora veyahut bir hastaneye müracaat etme aşamasında olan kişiler. Evet, evet. Hastalığı daha hafif atlatanlar buna dahil değil. Ve onlar çok daha evet. yüksek bir sayı aslında. Evet, evet. Yani %80'in yani... üzerinde deniyor. Efendim? %80'in üzerinde deniyor. Hiçbir ya da çok az bir belirti gösteren ee, dolayısıyla belirlenemeyenler. Evet. evet e, dolayısıyla o, o veri doğrudan e, bir doktor e, müdahalesi veya hastane müdahalesi gerektiren kişi sayısı. O biraz Evet. dediğiniz gibi o Evet. dahil e, oluyor. E, ölüm verileri de e, orada Evet. Bazı açılardan eksik olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Çin'deki ölüm verilerinin çok az belirtildiği, bir dizi çok önemli miktarda ölüm sayısının gizlendiği iddia ediliyor. Ama bunlar şu anda iddia tabii Çin'le ilgili. Bazı veriler bu ölüm sayısının aslında bunun birkaç misli yüksek olduğu yönünde özellikle Huawei'de. Ee, bu, evet şimdi son 5-6 var. Bolsonaro Brezilya'da ilginç bir e, girişim yaptı. Tabi bu birkaç tane böyle e, otokrat e, hiçbir şey yoktur deyip ortalıkta dolaşıyor. Diğerleri artık e, bu işin ciddiyetini belki kavramış durumdalar ama İran e, başta olmak üzere, Türkiye'de öyle belki. Fakat e, Belarus'ta biliyorsunuz e, böyle bir şey yoktur, böyle bir tehlike yoktur diyerek e, çok ciddi önlemler almayı reddediyor e, Belarus Başkanı. Ama esas e, ilginç olanı Bolsonaro. Brezilya'da Bolsonaro e, federal bir yönetim olduğu için yani Brezilya'da e, merkezi yönetim Bolsonaro önlem almayı reddediyor. Ekonomiyi çökertecek bir e, Komplo olarak tanımlıyor bu bu virüs salgını iddiasını. Buna rağmen tabii ki eyalet valileri, seçilmiş eyalet valileri bir dizi sınırlayıcı önlem almaya çalışıyorlar. Çünkü onlar işin ne, nereye gideceğini biliyorlar. O geçtiğimiz günlerde sokağa çıkıp bu önlemlerle dalga geçen, bu kısıtlayıcı önlemlere dalga geçen, sokakta dolaşan, insanlarla konuşan 3 tane, Twitter'da video yayınlamış ve inanır mısınız Twitter yönetimi bu iki videoyu insan sağlığına tehlike oluşturduğu için yayından kaldırmış. Yayından kaldırdığı için... Bizzat, kişi... de, bizzat <gülüyor> devlet başkanı. Evet, bizzat devlet başkanı. Bu da dünya tarihinde herhalde yakın tarihimizde gördüğümüz ilklerden... Bolsonaro'nun işte. Bolsonar bütün konuşmaları bu şekilde dolayısıyla kaldırılmalı aslında yani. <gülüyor> insanlara zarar yani. başlamışlar. Bu da <gülüyor> bu, bu da hakikaten bu, bu bu bu şahsiyetin çapını aslında en büyük tehlikenin yani Brezilya'nın başına gelmiş en büyük tehlikenin virüsten çok daha büyük tehlikenin Bolsonaro olduğunu herhalde bu son olay son gelişmeler gösterdi Bolsonaro'nun iktidarda daha uzun müddet kalıp kalmayacağı şüphesi doğmaya başlamış çoğu Brezilyalının kafasında. Diğer taraftan dün de Sağlık de... Bakanını kovarım sen demişti. E, tabii tabii. Gazetelerde bakan... yer almıştı. Eleştiri evet, evet. yani şu anda vor, koronavirüse karşı hiçbir şey yapılmıyor. Tedbir önlemleri alınmalı gerekiyor diye düşünüyormuş Sağlık Bakanı. O da böyle bir şey düşünmek kovarım demiş. Evet. evet. evet. evet. Diğer taraftan İsrail'de önemli bir gelişme oldu. Geçen hafta e, konuşmuştuk e, İsrail'de e, Benny Gantz, yani muhalefet e, Mavi Beyaz Hareketi'nin başındaki e, emekli general Benny Gantz, e, hükümeti kurma görevi almıştı. Ama arkasında mecliste kağıt üzerinde çoğunluğu, 65, 61 milletvekilinin desteğini kağıt üzerinde almasına rağmen Hükümet kurma aşamasında daha önceden hep konuştuğumuz gibi üç birbirine benzemez birbiriyle yan yana gelmesi mümkün olmayan hareketi yan yana getirmeye çalıştı ve tabii bu mümkün olmadı. Aşırı sağ parti, şeyin partisi, Lieberman'ın partisiyle içinde <gülüyor> komünistlerin de olduğu Lieberman'ın partisiyle içinde komünistlerin de olduğu Arapların eee İsrail'le desteklediği 15 milletvekiline sahip Birlik Parti Birlik grubu arasında hükümeti de birlikte desteklemek söz konusu değildi. Özellikle aşırı sağcısından ve Benigans'ın kendi milletvekiller arasında Netanyahu yakın zamana kadar Netanyahu'nun sağ kanadını oluşturan ama Netanyahu'dan nefret ettikleri için parti terk etmiş kişiler var. Dolayısıyla Netanyahu'ya karşı olan koalisyon Çoğunluğa sahip meclisti. Fakat kendisi bir e, iktidar oluşturma kapasitesine sahip değil. Beni gansın, en sonu bunu görünce hiç olmazsa meclis başkanlığını Netanyahu'nun emir eri konumunda olan kişiden kurtarmak için kendisi yeni mecliste meclis başkanı seçtirdi. Geçtiğimiz hafta sonu meclis başkanı oldu ve büyük ihtimalle şimdi meclisi Netanyahu'nun kontrolünden çıkartarak Netanyahu ile bir e, milli koalisyon hükümeti kurma girişimlerine başlayacak gibi gözüküyor. Bu da e, İsrail'deki e, yeni gelişme. Son olarak da bir dakikada bitirelim. Biraz evvel konuştuk, Fransa ile ilgili konuştuk. Bu tabii bütün dünya ile ilgili, Amerika ile ilgili, İngiltere ile ilgili, İsveç ile ilgili. Bakın İsveç'te ve Hollanda'da e, sokağa çıkma yasakları, kısıtları uygulanmıyor. Ama bir karşılaştırma yollamış bir arkadaşım Cengiz Aktar yollamış. Bu kısıtların uygulandığı ve sağlık sisteminin o kadar da güçlü olmadığı Yunanistan'daki hastalığın gidişatı Hollanda'kındakinden çok daha iyi. Çünkü Hollanda'da ve İsveç'te kamu sağlığı gene, kamu hastaneleri, kamu sağlık teşkilatı da çok zayıf durumda. Ve burada bütün yani İskandinav toplumları ki normalde sosyal devletin e, timsali gibi gözükürler, İskandinav toplumları da dahil olmak üzere son 20 veya 30 yılda, İsveç'te son 20 yılda, başka yerlerde son 30 yılda, Amerika'da son 30 yılda yaşanan o büyük e, özelleştirme, devlet e, kamu e, kurumlarının zayıflatılması, bunların e, özel e, girişimlere, de, sorumluluklarının devredilmesini yarattığı büyük yıkımın sonuçlarını Ta, görüyoruz evet. ve en en ağırını belki Amerika Birleşik Devletleri ödeyecek. Umarım ödemez ama en ağırını Amerika Birleşik Devletleri ödeyebilir e, insan ölümü açısından. Ve bu tabii aynı zamanda Hı. neoliberal bir dizi dogmanın da e, birdenbire çöktüğüne şahit oluyoruz. Maastricht kriterleri Birdenbire, yani bir hafta içinde ortalıktan, yürürlükten kaldırıldı. Ee, Boris Johnson gibi bir liberal veyahut Macron gibi bir liberal bir sene önce söylediğinizde size kahkahalarla güler bir yerlerini gösterirlerdi. Şimdi gerekli bazı e, e, dallarda, faaliyet dallarında kamulaştırmaların gerekli olduğunu söyleyebiliyorlar ve belki yapacaklar. Özel hastanelerin kamulaştırılması... Demir yollarının kamulaştırılması, hava yollarının kamulaştırılması düşünülüyor. Yani yeni bir TINA mı geliyor? Kamusal sağlık'tan başka yol yok diye. Efendim. Yeni bir TINA hani derizno alternatifi böyle kısaltıyorlardı ya. <gülüyor> yeni bir TINA mı geliyor bilmiyorum ama herhalde e, eski TINA yani derizno alternatifinin yerine alternatiflerin olduğu ve o alternatiflerin TINA'dan çok daha e, halk sağlığını kamu güvenliğini ve e, genel refahı düşündüğünü e, herhalde e, önümüzdeki dönemde kısa dönemde e, göreceğiz ama bunun için de e, şimdiden e, şimdiden şu e, içinde bulunduğumuz kriz ortamında büyük kriz ortamında e, yeniden örgütlenme ve toparlanmanın hazırlıklarını yapmak lazım yoksa gökten ben bilineylecek bir şey değil bu tabi. tabii. <gülüyor> Peki süreyi de bitirdik. Çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek İyi günler. üzere. İyi günler. Ahmet İnceeli Ufuk Turu. Evet şimdi birazdan e, aradan sonra da Açık Bilinç programına geçeceğiz. E, orada Profesör Sibel Çakır'la da salgın günlerinde ruh sağlığı, salgından önce ne vardı, şimdi sonra nasıl oldu bunları konuşacağız birazdan. Açık Gazete Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, biz korona e, günlerinde gene tabii açık bilinçte bir süreden beri bu, bu meseleye, büyük pandemiye, salgına eğiliyoruz. Şimdi de onun salgın günlerinde ruh sağlığı üzerine konuşacağız yanılmıyorsam. Bir konuğumuz da var Sibel Çakır, Profesör Sibel Çakır ama tanıtımını siz yapar mısınız lütfen? E, tabii e, konuğumuz e, T24 isimli haber sitesinde korona günlerinde e, ruh sağlığımızı korumak diye bir yazı yazmıştı. E, oradan başlayayım. Bu yazının bağlantısını da bu programın Twitter duyurusunda verdim. İsteyenler oradan okuyabilir fakat başka materyaller de var bu konularda düşünen ve yazan bir psikiyatr profesör Sibel Çakır. Hoş geldiniz Sibel Hanım, merhaba. Hoş, hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, evet, teşekkürler, merhaba. Biz son iki haftadır koronavirüsünden konuşuyorduk. Önce viroloji, daha sonra iminoloji açılarından ele aldık. Şimdi korkarım, gündem böyle oldukça daha epey bir hafta. Yani herkes bıkana kadar ya da belki herkes bıktıktan sonra da koronavirüsü hakkında konuşuyor olabiliriz. Ama en azından şunu söylemek isterim. Tekrara düşmeden ve değişik açılardan konuya yaklaşacak programlar oluşturmaya çalışıyoruz. Nitekim bugün klinik psikoloji ve psikiyatri açısından, ruh sağlığı açısından yaklaşacağız. Bir aksilik olmazsa gelecek hafta mesela matematiksel modellemelerin nasıl yapıldığı, konusuna eğileceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben konuğumuzu tanıtayım sonra da ruh sağlığı konusuna girelim. Üniversite eğitimi Hacettepe Tıp Fakültesi'nden psikiyatrik psikiyatri uzmanlık eğitimi ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Profesör Sibel Çakır'ın çalışma alanları özellikle şizofreni bir Poler bozukluk, dirençli depresyon ve geriyatrik psikiyatri. Geriyatrik psikiyatri konusu elbette e, günümüzde de çok önemli. Çünkü 65 yaşın üstüne sokağa çıkma yasağı var. E, biz de biraz e, bu 65 yaş üzeri nüfusun psikolojisi nasıl etkileniyor konusuna da bugün e, değinmek istiyoruz. E, Profesör Sibel Çakır. İstanbul Üniversitesi İstanbul Fakültesi'nde psikiyatri öğretim üyesi olarak 2018 yılına kadar çalıştıktan sonra ve bir yandan da doktora sonrası araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da bulunduktan sonra bu senenin başından beri Bahçeşehir üniversitesinde öğretim üyesi aynı zamanda Fransız Lape Hastanesi'nde psikiyatri konsultanı danışmanı olarak çalışıyor şimdi ben şu şekilde konuya gireyim istiyorum benim bu oturduğum bölgede kışlar uzun sürüyor bahar geç geliyor ancak geçen hafta biraz havalar ısınır gibi oldu Oturduğum evin önüne diktiğim bir kiraz ağacı var birkaç sene önceden. Küçük bir fidandı işte eli yüzü ortaya çıktı filan. Baktım havalar ısınınca e, çiçeğe durmaya hazırlanıyor. Tomurcuklar çıkmış filan. Yani kiraz ağacı kiraz ağaçlığını bildiği gibi yaşamaya devam ediyor. <gülüyor> e, e, koronavirüs de koronavirüslüğünü yapmaya devam ediyor. Dünyayı nasıl bir sarsıntıya sürüklediğinden habersiz olarak... Yani doğa kendini özgü işleyişini sürdürüyor. Ee, virüsün alt üst ettiği hayatlar e, en başta insanlarınki gibi gözüküyor. Doğanın diğer parçalarına pek dokunmadan bir de belki bizlerin bakımı altında olan ev hayvanlarından bahsetmek, onları unutmamamız gerektiğini söylemek lazım. Ee, bu dönemi bir şekilde en az e, hasarla atlatmaya çalışıyoruz fakat de bir hasar yalnızca Biyolojik ya da bedensel açıdan değil ruh sağlığı açısından da düşünülmesi gereken bir şey. Yani burada bu programı yaparken ki kastımız işte pozitif şeyler düşünürsek hasta olmayız. Dolayısıyla sorunu böylece çözeriz falan gibi bir yaklaşım değil elbette. Ruh sağlığının önemi ve ruh sağlığı nasıl korunabilir meselesini konuşmak istiyoruz. Bu konuda üstelik. Ee, düşünen, e, proje üretmeye çalışan dünyanın e, pek çok örgütü var. Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere. Ben de konuya buradan girelim istiyorum. Yani bu ruhsal sorunlar, salgına bağlı ruhsal sorunlar Türkiye'de ve dünyada ne durumda? Ve Uluslararası Sağlık Örgütleri ve Türkiye'de de mesela Türkiye Psikiyatri Derneği bu konuda çalışmalar yapıyor. Belki o konuda ileride bir başka program yapacağız ayrıca. Onların yaklaşımları ve önerileri neler? Evet. Ee, şimdi aslında salgından önceki ruh halimize de biraz bakmak lazım. Bugünü biraz anlayabilmek için. Ee, şimdi salgından önce aslında genel gidiş hatta ekonomik bir belirsizlik vardı bu yılın başından beri. Ee, küreselleşmenin, bu neoliberal politikaların, küresel ısınmanın, insanlarda bir tüketim toplumu olma, e, beton şehirlerde yaşama, agresif ve bize soluk almaya çok fırsat vermeyen, kapitalizmin kamçısı sırtımızdayken aslında ne kadar mutluyduk ya da hani bir hayatın koşuşturması içinde hoşnutsuzluklarımız ve huzursuzluklarımız olsa da bunları organize bir biçimde eyleme dönüştürüp hayatımızın e, olumsuz gidişatını çok durduramayacak böyle pasifize bir haldeydik. Ee, işte kimimiz huzursuzluğu ıı, şiddet karşı karşıtı protestolarla ya da kimimiz işte yoga mindfulness bulabildiğimiz elimizde çevremizde ne varsa işte organik beslenme daha yakın olmaya açıp. birtakım STK'larda gönüllü yaşayarak, Gönüllülük yaparak aslında bir kendimize hava alma delikleri, nefes alma pencereleri açmaya çalışıyorduk. Ama virüs karşısında ve salgın karşısında bu pasifize konumdan, hani bu akıştan birdenbire dehşetle uyandık. İlk başta yaşadığımız tabii çok büyük bir kaygı ve stres ve hala da bu çok yoğun bir biçimde devam ediyor. Ee, ilk yapacağımız e, hayatta kalmaya çalışmak ve mücadele etmek. Bu çok büyük bir şok etkisi yarattı. Fight or flight etkisiyle e, sempatik sistemimiz hepimizin e, harekete geçti ve aktive oldu. E, pür dikkat bütün dünya hayatta kalmaya odaklandık. Yani bir yandan çalışmaya neler yapabiliriz diye. Bu bir kere bir uyarıcı etki yani büyük bir e, uyarıcı etki. Yani ee, fight or flight derken ya savaş ya sıvuş. evet, çeviriyor. evet, evet, aynen çok haklısınız. Ee, sıvışabileceğimiz yer ancak evlerimiz ama e, bir taraftan da savaşmak da gerekiyor, mücadele etmek de gerekiyor. Ee, biz genel olarak e, az doz anksiyeteyi insanı alert hale getirip bir takım davranışları ve olumsuz gidişatı değiştirebilmek için isteriz. Hayatımıza yeni yönlendirmeler yapabilmek ve e, bu homeostazı sağlamak için tıkanıklığı açabilmek ve bizi harekete geçirmesi açısından bir miktar anksiyete olumlu etki e, sağlar. Ee, buraya kadar çok kötü bir durum yok. Fakat uzun süre ve çok yüksek şiddette devam eden anksiyete, kontrolü kaybettirebilir ee, insanlar panik atak benzeri sürekli anksiyete krizleri yaşayabilir ee, bu kadar yoğun bir stres biyolojimizi ve hormonlarımızı bozar ve stres hormonlarının e, yüksek miktarda devam etmesi günlerce sürmesi e, immün sistemimizden başlayarak bütün fizyolojimizi bozar işte e, tansiyona bağlı e, işte strese bağlı tansiyon dediğimiz şeyden tutun da e, genel olarak bütün vücut sağlığımızı da bozar e, psikolojik olarak da uyku ilk etkilenenlerdendir. Uyku evet. ilk bozulandır e, ve e, daha sonra da birer birer iştahımız etkilenir. Dikkat ve konsantrasyonumuz bozulur. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklar yaşamaya başlarız. Tükenmişlik olur ve bunlar devam ettikçe umutsuzluk, halsizlik, vücudumuzda bir takım ağrılar, bedensel yakınmalar, e, şiddetlenir ve giderek böyle umutsuzluğun e, umutsuzluğa teslim olduğumuz bir depresif bir dönem yaşanır. E, aslında bu pandemi bizler herkes açısından çok büyük ve ciddi bir travma. Fakat e, bizim e, hani e, ruh sağlığında çalışan uzmanların daha önce bildiği travmalara göre deprem, savaş ...işte bir takım kazalar gibi büyük çaplı ölümlerin olduğu travmalardan çok farklı. Düşünün bir kez düşman, soyut her yerde olabilir ve bu süreç çok uzun ve belirsiz bir sürece yayılıyor. Çözüm ve tedavi net değil. Risk grubu bir miktar belirlense de kimi vuracağı, neler getireceği tam bilinmiyor... Ee, ve bu travmatik süreci sürekli bir bilgi akışı, kir, bilgi kirliliği, sürekli dünyanın her yerinden ölüm haberleri ve manzaraları sürdürüp sürekli bir travma altında olmamızı devam ettiriyor. Ee, tedavide belirsizlikler var. Her gün yani benim bir takım e, üye olduğum doktor gruplarında sürekli her gün yeni bir tedavi kılavuzu güncelleniyor. Ee, yani bu kadar yoğun bir bilgi akışıyla ben bu zamana kadar karşılaşmamıştım pek çoğumuz karşılaşmadık ee, ama bir e, belirsizlik de hala sürüyor her alanda herkes bir hücre hapsinde herkesin ama birbirinden haberi var ee, korku ve endişeler çok yeterince dile getirilemiyor bence çoğu kişi böyle sosyal medyada mutluluk verimlilik evde egzersiz evde çalışma bir takım film listeleri kitap listeleri paylaşıyor. Ee, ama bunlar bizim yaşadığımız içsel e, gerçekliğimiz ve korkularımızla çok uymuyor. Ee, kişi bir tek ben mi acaba korkuyorum? Hani herkes evinde çok mu eğleniyor gibi bir duygu da yaşayabiliyor ve bu durum daha da çok kaygılandırıyor diye düşünüyorum. Evet bir de bu konunun sınıfsal bir tarafı da var. Yani evde kalmak zorunda e, olmak aslında bir lüks e, bazılarımız Kesinlikle, için. Kesinlikle aynen. Bu, bu lükse evet. sahip olamayan insanların da geldi sürekli e, virüse maruz kalma ihtimaline binaen tabii, daha tabii. da Tabii tabii aynen. Aynen. Hatta e... hatta aynen. dün belki duymuşsunuzdur bir tır şoförü, <gülüyor> şoförü sosyal medyadan hani neden hmm. evde kalamadığını açıklamıştı. Gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı. Evet, ee, enfeksiyon te kapma tehdidi altında çalışmak zorunda olan önemli bir kesim var. Ee, küçük bir anket sonucuna göre en az yüzde 40 olduğu söyleniyor. Mesela Türkiye'de. Bütün dünya etkilendi aslında herkes eşitlendi desek de herkes aynı şiddette etkilenmiyor bir kısım tuzu kurular çok daha evet farklı yaşayabiliyor ama çalıştığı sürece sadece geliri olan borç ödeyen bireyler ya da maaşı ödenerek eve gönderilen kişilerle arada yoğun bir fark var ya da işten çıkarılanlar var ve uzun bir süre iş bulamayacaklar gibi en azından onların yaşadığı stres çok çok daha farklı. Yüzde evet, burada... Neyin yüzü? affedersiniz ben evet. araya girdim. Yüzde 40 oranın. Yüzde <gülüyor> e, mutlaka dışarıda olması gerekiyor. Evine giremeyen ve hani işe gitmek zorunda olan yüzde 40 olduğuna dair bir anket e, sonucu vardı. Evet, tabii burada ben bir de ufacık bir şey sorayım Güven Bey, müsaade derseniz. Tabii tabii. buyurun. Ö, öncelikle bu komplo teorilerinin. Bu belirsizlik, yani haber kirliliği dediğiniz hı hı. E, bir çeşit komplo teorilerine de geniş çapta yol açtığı özellikle de sağ kanat e, tarafından çeşitli ülkelerde yalnız Türkiye'de de değil hı hı. bu görülüyor. Bunun da e, bir şeyimiz üzerindeki etkileri <gülüyor> nedir diye bir e, sormak istedim doğrusu yani. Tabii ben bunu çok sıklıkla etrafımdakilere e, hani bun, bununla ilgilenmemelerini öneriyorum. Çünkü komplo teorisi bizim üstümüzde bir gücün Bizi kontrol ettiği ve bu güç karşısında ve her şeyin planlandığı durumda hiçbir şey yapamayacağımız bir hiçiz, çok küçük nesneleriz ve tamamen bir teslim olmuşluk ve ümitsizlik duygusu yaratacağı için hani bu komple teorileri tamamen paralize eder, felç eder bizi ve hani son derece yanlış olduğunu düşünüyorum komple teorileriyle ilgilenmenin. Evet ya Amerika Birleşik Devletleri oluyor, bu CIA oluyor, masonlar oluyor, Yahudi komploları oluyor. Sayısız böyle şey de çıkarabiliyor. Evet. Ee, insanı önce yoğun bir paranoya, arkasından da yoğun bir depresyonu sürükler komplo teorileri. Evet, evet peki ben de şimdi e, peki o zaman ne yapalım diye sizin pratik önerinize gelmek istiyorum. Ama önde, ondan önce belki iki özel gruptan bahsetmek lazım. Bir tanesi sağlık çalışanları onların e, sorunları sahiden başlarından aşmış vaziyette ve giderek ciddileşecekmiş gibi gözüküyor. E, bu konuda zaten e, faydalı bir öncülük yapmakta olan Türkiye Psikiyatri Derneği'nin faaliyetlerini konuşmak üzere bir program yapacağız e, Profesör Timuçin Oral'la diye düşünüyorum önümüzdeki haftalarda. Yine de şöyle bir değinebiliriz. Bir de bu 65 yaş üzeri nüfus. Herkes sokağa çıkabiliyor, bir tek onlar çıkamıyor. Burada yaşlılara bir tutum mu ortaya çıktı? İsterseniz birkaç dakika bundan bahsedip sonra önlerler kısmına geçelim. Evet tabii. Ee, aslında en çok risk grubu e, sağlık çalışanları, daha önce herhangi bir sebepten dolayı bir psikiyatrik tedavi görenler bu yaklaşık epidemiolojik araştırmalara göre %15 ila 20'si toplumun herhangi bir zamanda bir psikiyatrik tedavi görmüş, tanı almış. En çok da anksiyete bozukluğu olanlar, engelliler, bağımlılar, azınlıklar, bilişsel sorunları olanlar ve yaşlılar, en büyük risk altındaki grup. Şimdi yaşlılar ve sağlık çalışanları ile ilgili şöyle sorunlar var. Evet. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin içinde bir takım alt çalışma birimleri var ve hani birazdan tekrar konuşuruz. Dünyadaki diğer sağlık kurumları, ruh sağlığı alanındaki çalışan organizasyonlara göre ben meslektaşlarımla ve arkadaşlarımla gerçekten gurur duyuyorum. Salgının başından beri Türkiye Psikiyatri Derneği alt gruplarıyla beraber yoğun bir biçimde bir takım kılavuzlar, önlemler hazırlamaya çalışıyor. Ve hakikaten... Önemli işler yapıldığını düşünüyorum e, ve dünyadan da daha hızlı ve detaylı bu biçimde bunları ortaya koydu. E, ruh sağlığı için e, neler yapılabilir? Bir kere e, isterseniz şeyden başlayalım hani bu yaşlılar daha mı e, bu dönemde sıkıntı yaşıyorlar ve yaşlılar üzerine ee, bir takım e, damgalama halimi var. Bu gerçekten öyle oldu. Bunu da alevlendiren aslında 65 yaş üzeri nüfusun e, sokağa çıkmasının engellenmesi ve bunların işte sürekli ya da ölenlerin daha çok yaşlı olduğunun dile getirilmesiyle ortaya çıktı. E, çünkü yaşlılık zaten belirsizlik, çaresizlik, yalnızlık, hastalık ve ölüm korkusu gibi daha korunmaya aç, e, açık, naif, kırılgan, aşırı kaygının ve depresif belirtilerin olduğu bir dönem. Yani bunların bir, görülebildiği bir dönem. Şimdi yaşlılar daha fazla ölüyor e, gibi söylemler e, çok bir de sosyal medyada gördüğümüz, haberlerde gördüğümüz bir takım uygulamalar gerçekten insanın içini acıtan, aslında kırılganı korumak yerine kırılganı kırmak gibi oldu. Ee, bir takım böyle teoriler de e, arka planda var. Mesela doğa kendini acaba aşırı nüfusa karşı kaynak kıtlığına çözüm mü buluyor? Niye önce yaşlılar e, ölüyor gibi e, laflar ve bunları ilginç bir biçimde hani böyle bilim kurulundan birisi söyledi. Malthus teorisiyle filan. E, bütün bunlar da e, yaşçılık dediğimiz aslında son yılların e, kavramı, yaşa dayalı bir ayrımcılığı e, biraz e, tetikledi diye düşünüyorum. Ötekileştirici yaşlara karşı ön yargılı ve ayrımcı damgalayıcı yapı harekete geçti. E, Hani Kişinin zaten yaşla ilgili e, sıkıntıları hem fizyolojik sıkıntıları varken bir de bu toplumun damgalaması e, örtük bir e, yaşçılığı ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Aslında bir teoriye göre e, bir şey söyleyecektiniz herhalde buyurun. Ee, ee, yok. Çok, ben de şeyi soracaktım yani Türk Kürt, e, Türk, Türk Ermeni, Türk Yahudi, Sünni Alevi milliyetçi solcu, komünist, genç, yaşlı ayrımı da bütün bunların üstüne ek bir şey oldu. Yani bir bu eksikti. Değil mi? Aynen. Bir şey. Kesinlikle. Ee, tabii yaşçılık sadece yaşlıları e, hedeflemiyor. Mesela ergenlik de yaşçılıktan e, biraz nasibini alıyor. Ergen de zaman zaman hakaret gibi kullanılıyor. Ya ergen davranışları bunlar falan diye bir aşağılama evet. e, ifadesi gibi zaman zaman kullanılıyor. Şimdi yaş e, e, da bu aşağılamadan ve ayrımcılıktan hakikaten çok nasiplerini aldılar. Hak etmedikleri bir biçimde. Bir de... Tabii e, oysa Pardon ben de buyurun. bir cümle eklemek istiyorum. Virüsün yayılması konusunda aslında belki en az işlev gören grup 65 yaş üstü grubu. Çünkü asıl korkmamız Aynen. gereken virüsü taşıyıp ama bir semptom göstermeyen Insanlar, bunlar da e, çocuklar gençler arasında e, bulunması daha muhtemel. Dolayısıyla yok yere e, ama herhalde burada bir de bir suçu bir yerde bulmak ve böylece e, belki içimizdeki kızgınlığı yansıtmak Çok falan doğru. bir mekanizma. Tabii tabii e, bir, bir sorumlu bulmak ve öfkeyi bir yere yansıtma eğilimi de insanın orada devreye giriyor. Evet peki şimdi biraz da e, olumlu olabilecek şeylerden ya da ne yapabiliriz e, Türkiye Psikiyatri Derneği veya Dünya Sağlık Örgütü ne öneriyor siz ne öneriyorsunuz e, günlerde bize destek olacak hareketler davranışlar düşünceler pratikler e, neler? Şimdi e, benim de içinde bulunduğum e, yaşlılık psikiyatrisi çalışma birimi 3 kılavuz hazırladı. 65 yaş üzerindeki evinde yaşayanlar için, e, huzur evleri için ve demans hastaları için. Burada hem virüsten fizyolojik korunma, bu sosyal mesafe ve e, hijyen koşulları konusunda hem onlara yaşlılara, hem onlara bakım verenlere ve ailelerine, hem de kurumlara bir takım öneriler var. E, aynı zamanda yerel yönetimlere ve e, hani devlete dair de yapılması gerekenlerle ilgili şeyler var. Bu aynı zamanda bir sosyal gönüllülük. Toplumun da yaşlılar için yapabileceği şey var. Ee, en azından yaşlılar aslında yavaş yavaş başladı. İstanbul gönüllüleri de yaşlıları ziyaret etmeye ya da ihtiyaçlarını karşılama ya da bir takım yerel gönül ee, yönetimler bu konuda e, ihtiyaç listeleri e, ve yaşlılara ulaşabileceği numaralar e, filan iletti. E, bunlar olumlu değişiklikler ama biz de yakın çevremizdeki yaşlılara mutlaka arayıp sormamış. Hani bir e, Arizona de galiba bir psikolog e, bu sosyal mesafeyi itiraz etti ve bunu aslında fiziksel mesafe diyelim çünkü sosyallik sadece... E, Yan yana durmayla fiziksel bir terim değil. Ee, birini telefonla aramak ya da görüntülü konuşmak da sosyalliktir. Ee, bunun yerine fiziksel mesafe diyelim dedi. Bence evet, de Arizona profesörüyle beraber Sibel Hanım, biz de e, övünebiliriz açık radyoda. Bunu <gülüyor> fizik e, mesafe ayrımı koymayı, sosyal mesafe dememeyi de e, ilke edindiğimizi söylemiştik. Acaba evet. e, tavsiyeler arasında açık radyo dinleyin psikolojinizi artırmak için desek mi? <gülüyor> Kesinlikle çok çok, e, çok çok doğru. İleri görüşlülük böyle bir şey. E, dolayısıyla sürekli bir temas etmek. Yani telefon etmek, kapısını çalmak, hal hatır sormak, e, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve e, o korku duygusunu azaltmaya çalışmak e, gerekli. Yani ee, hani daha yapıla, yapılabilecek şeyler var ve bu karantina ya da izolasyon süresinin uzunluğuna bağlı e, zaman içinde de her gün yeni bir takım oluşumlar ve çözüm önerileri geliyor. Ee, yapılabileceklerden evet. en önemlisi bir kere bu sosyal izolasyona bunu dönüştürmemek ve haberdar olmak ve uygun bir biçimde iletişimi diğer kanalların hepsinden sürdürmek. Bu tabii yaşlıların literatüründe dijital dünyaya geçiş içinde onları zorladı ama belki bir kısmı bunu eğlenceli de bulabilir. Dolayısıyla dayanışma ve umudu güçlendirmek aslında iyilik yapanlara ve bunları yapanlara da çok iyi gelir. Hani depresif ve pasifize bir rolden bir yaşlığın kapısını çalmak ihtiyacı var mı sormak telefon etmek iletişime geçmek e, hani insana bir aile olduğunu ve yalnız olmadığını ya da bir işe yaradığını hissettirir. Ben çok şahidim yani bizim mesela ilaç tedavileriyle çözemediğimiz bir takım depresif tablolarda bir başkası için bir, bir şeyler yapmaya başladığında insanların moodunun çok daha düzeldiğine e, şahit oldum. Dolayısıyla bunun karşılıklı bir iyileştirme bir tarafı var dayanışmanın. Evet. Peki bir de belki rutin konusuna da e, değinerek bitirsek yani pijamanın esire olmadan gün içinde bir yapı e, oluşturarak e, belli bir rutin izlemenin de önemli olduğunu işte yani hapishanede kalan yazarların yazdıklarından da, da biliyoruz. Klinik psikologlar, psikiyatrlar da söylüyorlar galiba. Ee, bu, bu yönde de önerileriniz var mı? E, tabii ki yani bu önerileri artık çok temel olduğu için ve bence herkes e, çok öğrendi ve bu çok fazla tekrar edildi. E, uyku uyanıklık döngüsüne riayet etmek, biyolojik saati bozmamak, her gün belli bir saatte kalkmak, yemek öğünlerini düzenlemek, mümkün olduğunca hareket etmeye çalışmak, e, evin içinde bir çalışma düzeni oluşturmak e, gibi günlük rutini devam ettirmeye çalışmak oldukça önemli uykuyu sağlamak çok önemli daha sonra gelişecek psikolojik ve psikiyatrik problemlerin önemli nedenlerinden ve öncülerinden uyku problemleri bunun yanında sanat mizah oyun ve spor gibi aslında dünyadaki travmaları kabullenmemize yardımcı araçları çok kullanmak önemli Kendimizi, zihnimizi çok kirletmemek psikolojimizi bu yalan ve sahte haberlerde oldukça önemli. Sağlık çalışanları demiştik. Sağlık çalışanların gerçekten çok önemli e, sıkıntıları var. Bunlardan en önemlisi aslında tam da böyle bir zamanda e, sağlıkta şiddet yasasının hızlıca çıkarılması. Alkış almak güzel ama e, koruyucu ekipman olmadan, e, sağlık çalışanlarının ana sorunları çözülmeden... Onları böyle silahsız bir asker gibi cepheye sürmek oldukça travmatize edici. Onun için hani burada yapılması gereken sağlık çalışanlarını hem koruyucu ekipman hem de şiddet yasasını bir an önce çıkarmak. Ee, oldukça önemli. Ee, bir de bir önemli nokta bu Dünya Sağlık Örgütü'nde psikolojik açıdan çok yoğun öneriler yok ama Amerikan Psikoloji Birliği'nin mesela liderlere toplum ruh sağlığını koruması için bir takım önerileri var. O e, benim çok hoşuma gitmişti. E, Amerikan Psikoloji Birliği diyor ki liderlere e, rol model olun, şeffaf olun. Ee, forumlar düzenleyin etkileşimlere açık ve geri bildirim almaya açık forumlar düzenleyin. Ee, ve hani ka toplumsal kaygıyı halkla daha çok bir araya gelerek yönetin. Bununla ilgili aslında çok hoş örnekler de var. Bir takım bazı ülkelerde bakanlar ya da devlet başkanları günlük e toplantılar yapıyorlar. E insanların böyle zamanlarda güveneceği e yöneticilerine daha çok ihtiyacı oluyor. Tabii şeffaflık ve e bilgi verme ve dayanışma ruhunu da tetikleyen şeyler olmalı Bunlar yaklaşımları olmalı Evet bir de herhalde her kötü dönemin geçtiği gibi bu döneminde geçeceğini kendimize hatırlatmak bugünlerin biteceği ne olan inancımızı kaybetmemekte önemli olabilir belki Evet Peki isterseniz bu, burada bu şekilde bitirelim. E, bugün konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Öğretim Üyesi e, Profesör Sibel Çakır'dı. Salgın günlerinde ruh sağlığını korumak e, üzerine konuştuk. E, korona gündemi ister istemez e, devam ediyor. Haftaya da e, matematiksel modelleme konusunu ele alacağız. Sibel Hanım çok teşekkür ediyor üzerinden katıldığınız için. çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Sevgiler. Eder, üzere. Sağ olun, görüşmek üzere. <gülüyor> görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık bilinç. Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete programını da. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ile birlikte kendi evlerimizden yayın yapıyorduk. Robita stüdyodaydı ve Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. <Gülüyor>